Düşünürler Topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar hazırlayan Özge Özdemir Merhaba Özge Özdemir ben Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ayşe Kiraz, Mithat Can, Deniz, Nural, onlar hattın diğer ucundalar. Hoş geldiniz sizler de. Ee, bu hafta bizim bu sezonun son kaydı. Aslında bu ekip olarak da son kaydımız. Biz çünkü her sezonda 13 program yapıyoruz. Ve 13 programda da bana eşlik eden 4 programcımız daha oluyor. Bu sezon onlar vardı. Şimdi bugün de bir kapanış yapacağız birlikte. Ben çok da büyük bir felsefi tartışmanın içine giresim yok vallahi. <gülüyor> o yüzden... Öncelikle e, bu program sizde ne yaptı, ne etkiler yarattı onun üzerine biraz konuşalım. Bir de öyle veya böyle tam bir yıl oldu pandemiyi evimizde bu şekilde geçirdik. Ve aslında radyo programına da online bağlandık hep. Zoom üzerinden yaptık. Hiç radyoya gidemedik mesela. Bir de bununla ilgili birazcık konuşalım. Böyle bir kapanış programı olsun. Önce şey söylemek istiyorum, geçen sene işte pandemiden önce biz e, programı şu işte, tarihe kadar yapmıştık işte tam pandemiyle örtüştü aslında. O dönemde radyoya gidebiliyorduk. Dört tane programcımız vardı onları da bir anmış olayım bu arada. Toprak, Tuna, Aliya ve şey Tabah <gülüyor> dördü. Onlarla birlikte tophaneye gidiyorduk böyle bu bizi bir heyecan yaratıyordu. O yüzden bu sene sizinle bunu yapamadığım için benim içimde birazcık ukte kaldı. İnşallah bir gün ama koşullar iyileşince birlikte gideriz diye umutluyum. Şimdi sizin radyo programıyla uzaktan da olsa deneyiminiz ne oldu? Biraz da sizi dinleyeyim. Kim söz almak ister? Yani hocam bence radyo programının uzaktan olması daha iyi oldu. Hı -hı. Çünkü yakından olunca ben ara sıra hapşırıyorum, öksürüyorum falan onlar olunca yani duyulursa radyo probleminde kötü olur ama burada kendimizi tutturabiliriz için daha iyi. Mikrofon kontrolü bende diyorsun. Ama aslında radyoda bu çok büyük bir problem değil. Sonradan o aksırma tıksırma gibi yerleri böyle temizliyorlar, kesiyorlar. Yine onu hallederdik yani. Nurhan. <gülüyor> Hiç orada deneyimimiz olmadığı için şimdi o daha yabancı geliyor sana. Mithatçam? Bence radyoya gitsek daha iyi olurdu. Çünkü hem o orada konuşma deneyimini yakalamak isterdim. Hem e, radyodayken e, e, mesela bilmem daha rahat olabilirdi. Mesela burada evin sesleriyle düşünceler karışabiliyor. Hı hı. Evde olan seslerden dolayı. Bir de bazen internette kesinti olur mu, evet. sesim e, kesilir mi gibi kaygılar da oluyor değil mi? Bende oluyor mesela sizin var mı? Peki böyle programın içeriğiyle ilgili 13 bölüm boyunca insanlar biraz da sizi tanıdı tabii. Bir de bu kısmı var işin. Bazen isimlerinizde falan bana anlatıyorlar. Ne kadar ilginç düşündü o ya falan diye. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yine mi tatcan Can? İyi hadi tamam. Ben e, daha şey istiyorum. E, şöyle hissediyorum. Düşüncelerimin e, desteklenmesi bana gurur veriyor bir bakımdan. Hı -hı. Gurur verici geliyor. Hı -hı. Şimdi aradan yıllar geçecek böyle kocaman olacaksınız falan ya. Şimdi işte 12-13 yaşındayız değil mi ses? 12 diyeyim, değil mi bence ortalama? 12 yaşındasınız, aradan yıllar geçecek mesela büyüyeceksiniz. 12 yaşındaki ses kaydınızı dinleyeceksiniz. Ne olacak acaba o zaman? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl gelir? Ayşekiraz ne diyorsun? Hocam ben daha sonra kendimi hiç dinleyeceğimi sanmıyorum. <gülüyor> utanıyorum yani kendi sesimi duymak inyebilmiyorum da bana. Böyle görüp hissettiriyor. Onun için yani ihtimalle hiç kendini bir daha duymam ama yani program açısından ee, Şey, bilmiyorum güzel olur bence. Yani hoş şey olur. Güzel Sen kayıplardan sonra hiç programı dinlemiyor musun bu arada? Hayır. Vay be. Hiç kendiniz dinlemediniz mi bu arada ya? Ayşe hiç hiçbir programı dinlemedin? Hayır hocam. Bir kere Hayır. annem açmıştı hoparlörden ben odama kaçtım. <gülüyor> Sonradan Spotify'dan falan hiçbir yerden bakmadın mı yani? Aa, enteresan. Diğer e, siz diğerleriniz de mi öyle? Deniz? Ya hocam ben de oturdum Hayır ben, ben şey ben ne zaman olduğunun için yani, yani kaydı alıyoruz ya. Hı. Ben de dinleyeceğim bu sefer dinleyeceğim diyorum sonra ama acaba ne zaman yani yayınlanacağını hep durmalamam çünkü. Zaten bilmiyorum. Sonra bir daha e, şeyden işte diğer kayıt e, yerlerinden arşivden evet, Spotify'dan sadece bir kere dinledim. Ya. Ha, i̇yi en azından bir kere dinledim Nasıl geldi? Hocam yani kendi sesimi duymak Spotify'da garip bir şeydi. Yani hiç düşünemezdim. Yani Spotify'da kendi sesimi duyabileceğim diye. Şey. <gülüyor> Yalnız bu arada ben okulda çocuklarla hala çalışmaya devam ediyorum. Onlar sizden bahsediyor yani. Sizin programınız nedik Geçen gün bunu tartışmıştınız falan filan diye. Onlar sizi biliyor. Mithat Can, sen de bir şey diyecektin de bakayım. Ben o yıl sonra ya da bir süre sonra kendimi dinlemek isterdim. Ee, o zamanki fikirlerimle şimdiki fikirlerimi şey karşılaştırmak için. Ha. O da nereden nereye gelmiş şeklinde. Doğru. Hiç değişmemişse fikrimde neredin? Şey demezdim herhalde. Vay be çocukken de çok iyi düşünmüşüm ya falan der miydin mesela? <gülüyor> Hiçbir fikir mi yok şu an. <gülüyor> Hocam ben de büyüyünce ıı, kendimi dinlemek isterdim. Çünkü ben bir bir iki hafta önce falan eski günlüğümü buldum. Baya konuk şeyler yazıyormuşum ama farkında olmadan. Belki ileride de aynı şeyi yaşanır diye. Evet eski kayıtlara bakınca insan aslında bir zamanlar ki kendisiyle karşılaşıyor. Çünkü hafızamız onu bozuyor o zaman içerisinde sanki. Ses tonunu değişik olacak mesela, düşüncelerini göreceksin, karşı tarafın nasıl cevap verdiğini vesaire. Bir şey eklemek isteyen var mı bununla ilgili başka? Tamam. Bir de şeyi e, konuşabiliriz diye düşündüm. Diyorum ya bu hafta tartışma yerine biraz daha sohbet olsun istiyorum. E, tam bir yıl oldu pandemiyi böyle geçirdik. Siz yedinci sınıflar olarak herhalde okula hiç gitmeyenlerdensiniz. 5, 6 7. sınıflar böyle oldu değil mi? Hiç gitmediniz. Ne oldu peki? Nasıl geçti bu bir yıl? Bir odada mı geçti? Nasıl geçti? <gülüyor> Mithatcan. Hocam benim ilk zamanlarda çok sorun olmuyordu. Özellikle yazın çok eğlenceli geçti. E, ama yazdan sonra da yine ben bayağı dışarı çıkıyordum. Hı -hı. E, hala da biraz çıkıyorum aslında. Hı -hı. Ama bu son birkaç hafta çok daralmaya başladım. Neden? Artık bilmiyorum rahatsız olmaya başladım ve sıkılmaya da başladım. Hı hı hı. -hı. Diğerleri? Zor geçmeye başladı son haftalar. Son haftalarda zorlanmaya başladın artık Nurhan. Son iki üç. Hı, ilk başlarda iyiydi böyle her gün. Ben evde kalmayı seviyorum. E, hala da seviyorum ama bu kadar çok değil. E, bir de okulda biraz sıkıntı oldu. Uzun Hı. bir ara verince şey peki toparlanamadım. Hı, okuldaki eğitimle ilgili diyorsun. Kaçırdın mı bazı şeyleri? Yani evet. Bazen ödevleri son gününde falan fark ediyorum. Baya bir sefer almam gerekiyor. Hı hı hı. Peki. Ayşe Kira, sende nasıl durum? Nasıl geçti bir sene? Yani hocam ben de genelde evde kalmayı daha çok tercih eden bir insanım da bu kadar fazla kalmak bana fazla geldi. Hı hı. Ee, yani bu sene geçen sene kıyasla daha iyi Çünkü geçen sene böyle daha acayipti. Hı hı. Hani ilk defa o kadar uzun sene kaldım ben ama bu sene daha alıştım gibi benim için de yaz daha güzeldi. Yani hı hı, e, hı. daha rahat geçti en azından. Onun dışında yani çok... Senin için problemim... biraz daha normalleşmeye başladı sanki. mitatçı için de artık anormalleşmeye başladı galiba. Ya hocam yani böyle çok şey değil. E, sabit gitmiyor her şey. Hep hı hı. değişiyor. Hı hı. Yani hı hı. bir gün üzgün olurum, bir gün mutlu olurum. Yani çok acayip bir şey. <gülüyor> Mithat Can, bir şey bekleyecek mi? Hani ben demiştim ya ilk başlarda eğlenceli diye yazda falan. yazın benim e, yazın ondan önceki yazdan daha da iyi geçti aslında. Neden? Çünkü mesela ondan önceki yaz antrenmanlar oluyordu. Hı. Şimdi hiç olmadı. Sadece arkadaşlarımla bir yerde buluştuk her gün. Hı. O yüzden güzel geçti. Daha az işin oldu yani yazın. Hiç işim olmadı. Güzel. Deniz sende ne oldu bu bir senede? Ya bilmiyorum. ben yani çok fark etmez. Ya. Ben evde de kalırım, dışarı çıkarım. Yazın yani bir yerde de gezerim. Yani Hı -hı. Çok uyumlu değil yani. Moduma, moduma bağlı yani. Üzgünsem yani, zaten evde kalayım. Yani normal yani bir günse evde kalabilirim. Ama yani çok mutluysam dışarı falan çıkmak istiyorum. Hı -hı. Ya bu bir sene ha, evet. Bence bu seneki yaz birazcık daha kötüydü. Çünkü yani sonuçta maske takmak yani çok garip geliyor. Yani böyle terliyorum bir de. Hı hı. Bence o yüzden bundan önceki yazlar güzeldi ya. Hı hı. Anladım. Maskin engelisini en çok rahatsız eden. Ama hani içeri ya da dışarı olması şu anda benim için o kadar da dert değil dedin sanki. Öyle anladım. Evet. Tamam. Şimdi küçük bir e, müzik arası yapalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim sohbete. E, pandemi Dönemi nasıl geçti diye konuşuyorduk. Bir de ben bunun eğitim ayağından bahsedelim istiyorum. Hiç bu konuda çocukların sesini duymuyoruz. Hep büyükler konuşuyor, eğitimciler konuşuyor daha çok basında ya da benim çevremde ya da. Çocukların dünyasında ne oldu acaba? Ne düşünüyorsunuz uzaktan eğitimle ilgili? Artı yanı olur, eksi yanı olur. Toplamda bu pandemiyle birlikte olmasına dair görüşleriniz olur. Onun üzerine biraz konuşalım. İnsanlar çocuklardan duysun biraz da istiyorum. Mithatça? Bazı artı yönleri var bence ama eksi yönleri daha fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela Hı. artı yönü olarak teneffüslerde ailemizle konuşabiliyoruz ya da istediğimiz şeyleri yiyebiliyoruz Hı. ya da istediğimizi yapabiliyoruz. Ee, ve başka bir artı de Erken kalkmamıza çok gerek kalmıyor. Hı -hı. Mesela ders 8.30'da buçukta başlıyorsa ben 8.15 gibi kalkıyorum. O yüzden çok şey sorun olmuyor. Hı -hı. Ama bunun eksi yanı da e, dersi biraz şey uykulu giriyorum. Hı -hı. Ama çok sorun olmuyor bence. Diğer eksi yanlarına bakarsak da Hı -hı. internet kesilince bazı yerleri kaçırabiliyoruz. Hı -hı. odamıza girdiğimiz için dikkat dağıtan birçok şey ol olabiliyor. Hı -hı. O yüzden derse ilgimiz daha kolay kopuyor bence. Evet. Odada da dikkat evet. dağıtıcıların fazla olması. Ee, yoruluyor musunuz peki? Uzun sürüyor bir de. Tamam da. Mithat'cığım? Ben yorulabiliyorum. Başım ağlayabiliyor son derslere. De ya, okuldakine kıyasla? Bence daha çok yoruluyorum. Daha yoruluyorsun. Anladım. Ayşe Can, senin Ay Ayşe Can dedim Mithat Can'dan sonra çok güzel. Ayşe Kiraz senin için artı eksi yönleri ne oldu? Mithat Can'ınkine benzer ya da daha farklı şeyler de olabilir. Mesela Mithat Can şey dedi. Teneffüste ailemle oluyorum, istediğimi yiyorum. Teneffüste okul, okulun en güzel yanı teneffüs değil miydi ya? <gülüyor> Niye sen teneffüsleri online'da sevdin acaba? Dur bakayım Ayşe Kiraz'dan deneyeceğim şimdi. Evet. Hocam yani teneffüslere şöyle, e, bence de okulun en iyi tarafı yani normal okulun. Teneffüs çünkü hı hı. arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz ama şu anda, şu anda da konuşabiliyoruz da yani öyle okuldaki gibi olmuyor. Okulda daha farklı oluyor. Yani böyle teneffüs bitmeden yapmak istediğiniz şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle o çok hoş bir his bence. Hı hı. Niye bilmiyorum ama. Bir de e, şey, ben Mithatçı'na katılıyorum. Ben Normal okuldan daha fazla yoruluyorum. Hı hı. Ve artık yani e, geçen hafta falan o kadar yorulmuyordum. Şimdi çok fazla yorulmaya başladım ve ekranına çok baktığım için başım çok ağrıyor. Hı hı. Ama çok hı hı. kötü bir şey. yani. Yorgunluk artık daha arttı. Yani şey tolerans azaldı ya da öyle mi? Evet hocam çünkü şöyle oluyor benim için. Tamamen böyle, böyle yatağım hemen arkada. O yüzden kalkıyorum. Ondan sonra masaya oturuyorum. Hı hı. Beş adım falan atıyorum yani. Ondan sonra ders başlıyor. Peki öğrenme açısından bir şey oldu mu? Daha iyi ya da kötü. Öğrenme. Yani çok bir etkisi olduğunu sanmıyorum yani kendi açımdan hı. ama birazcık daha şeyi azaldı gibi yani daha zor anlaşılıyor. Çünkü Mithat da söyledi böyle odada olunca daha... Dikkat çekici bir sürü şey var etrafta. Hı -hı. Yani ne bileyim, başka dikkatini dağıtabilecek çok fazla şey var. Bir de ev dolunca yani başka olan doluyorumdur bilmiyorum da benim bazen annem ve babam içeri giriyor böyle bir anda dalıyorlar dersim oldu unuttum. o çok dikkatimi dağıtıyor bunun. Çok kötü bir şey. Yani aslında öğrenme açısından zorluk olan şey size aktarılanla ilgili değil de daha çok kendi odanın içinde kendi evin içindeki dikkat dağıtıcılar gibi bir şey söylüyorsunuz sanki. Öyle anladım ben. Ben öyle düşünemedim. Mithatcan bir şey ekleyeceksin galiba. Ekle. Ben orada biraz yanlış anlaşıldım. Bence de okuldaki teneffüsler daha iyi. <gülüyor> Ama ben bu online'deki teneffüslerin e, şey, artılarını söylemek için söylemiştim. Yani. Ha, anladım anladım. Bu teneffüsün de bir artısı var yine de diyorsun. Teneffüs evet. terapiği be Mithatcan o zaman. Bence de. <gülüyor> Nural sende ne oldu? Okulla ilgili, uzaktan eğitimle ilgili senin fikirlerin ne? Yani hocam bence de e, normal okul bundan daha kolay. Ama eğitim açısından yani ders açısından pek bir farkı yok. Ama şimdi burada yani uzaktan eğitimde daha fazla yor, yoruluyoruz Yani sürekli ekrana bakıyoruz. Hı hı. O yüzden sürekli böyle benim gözlerim acıyor. Başım ağrıyor. Herkesin başı ağrıyor benim aldığım kadarıyla. Bu çok kötü bir haber değil mi ya? Evet. Peki öğrenmeyle ilgili sen daha az ya da daha çok oldu onu der misin? Ya da işte ev daha dikkat dağıtıcı oluyor dedi arkadaşların. Evet hocam ev dikkat dağıtıcı. Hı hı. Bir de uzaktan eğitimde azıcık daha dersler yavaş gidiyor. Anlanması zor olduğunu internet sıkıntıları olunca. Peki fiziksel hareketsizlik nasıl? Ee, yani... Ben ara sıra hareket edebiliyorum. Çok dışarı çıkmıyorum ama hı hı. hafta sonları dışarı çıkabiliyorum. Sonuçta okulda daha çok hareket etmiyor muyduk? Ediyorduk değil mi? Evet. Evet. Mithat gene bir şey ekleyeceksin galiba. Söyle. Bence şey diyecektim. Öğrenme açısından da kötü oluyor. Hı hı. Çünkü mesela bazı fen derslerinde veya hı. matematik derslerinde bir şey elinize bir şey vererek gösterebilecek şeyler onlineda kamera karşısında gösteriliyor Hı -hı. ya da e, ekrandan gösteriliyor o zaman çok bence kafada oluşmuyor sadece görerek Hı -hı. evet ya da deneyler Haklısın. doğru Deniz senin tarafta ne oldu? O uzaktan eğitimle ilgili senin fikrin ne? nasıl geçti? geçiyor niye, hatta güzel yani ben sevdim niye? nesini sevdin en çok? Bence bilmiyorum. Hocalar ders anlatırken daha dikkatli anlatıyorlar. Ha. Bir de şey derdi yok. Ben genelde ar arka sıraya düşerdim. Ve ha. yani böyle bir şey görevme ihtimalimiz olmaya ekran olmadıkça. Hocanın tekrar tekrar anlatmasına gerek yok. Yani bir şey görevme <gülüyor> Sınıf yönetimi açısından mı daha avantajlı sence? Bence öyle. Mesela herkes mikrofonu kapatıyorsun mesela. Bu iyi bir şey mi? Nasıl yani çok gürültü oldu. En azından kapatabiliyoruz yani. Sonuçta. Evet normalde sınıfta Ondan gürültüyü durdurdu. durdurmak daha zordur zor evet. zordur mısın yani onda eksi? Evet kesin daha zordu. Aha, aha Sınıf yönetimi daha mı iyi yani şeyde Ekranda. Evet öyle. Tamam sen hiç eksiyon yok mu senin için bu uzaktan eğitimiz? Ne o? Baş ağrısı Başa herkesin baş ağrıyor evet. Ee, özellikle bir şey ben isim kulaklık takıyorum da. Hı hı. Yani, yani özellikle hani dışarı ses gitmesinde yani aileleri iş yani online Hı -hı. iş yapan insanlar kulaklık takınca bilmiyorum. Bence başları kesin daha fazla ağrıyordur. Evet, yani çok o uzun, evet. Çok uzun saat kulaklıkla o sesi dinler ve ekrana bakarsam kim olsa başı ağrır. Bunu da hak veriyorum size ben. İstisnansız hepinizde çok benzer bir şikayetle bulundunuz zaten. Evet. Mithatcan ne diyecekti Bir şey daha ekleyecek misin sanki? Tamam. Şey diyecektim Belki Bilmiyorum ama e, sınavlarda zorluklar olabiliyor. Hı hı. Online sınavlarda. Çünkü kağıda yazamıyoruz. Hı hı hı. Oradan bakıp e, masadaki kağıda yazıyoruz. Hı hı. O yüzden. Evet. Biraz da çocukların e, görüşlerini alalım. Uzaktan eğitimle ilgili istedim. Onun dışında da bu bizim dediğim gibi bu sezonun kapanış programı. Sizinle yaptığım son program. Öyle diyeyim. Sizinle birlikte yaptığımız son program. O yüzden... Tartışmak yerine biraz da hoş sohbet olsun diyeydi. İyi ki bu yayın döneminde birlikte olduk. Her ne kadar sizi radyoya götürememiş olsam da bir gün mutlaka bunu yaparız diye şimdiden ben söz vermiş olayım. Vallahi yaparız. O yüzden sizler de eğer güzel vakit geçirdiyseniz ne ala. Ee, ben herkes adına size çok teşekkür ederim. Artık önümüzdeki yıl umarım okulda görüşmek dileğiyle sizlerle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça bay bay. Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir